Afyon Hükümet ve Zabıtasına ve Mahkemesine birkaç nokta maruzatım var. Birincisi, ekser enbiyanın şarkta ve Asya'da zuhurları ve alebi hükümanın garpta ve Avrupa'da gelmeleri kader ezeliğinin bir işaretidir ki Asya'da din hakimdir, felsefe ikinci derecededir. Bu remzi kadere binaen Asya'da hüküm süren dindar olmazsa da din lehine çalışanlara ilişmemeli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 Cazibeyi umumiyeden ziyade zemini muhafaza ediyor. İşte bu Kur'an-ı hakiki ve kuvvetli bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu asırda, bu vatanda, bu millete 20 seneden beri tesirini göstermiş büyük bir nimet-i ilahiyye ve sönmez bir mucize-i Kur'aniyedir. Hükümet ona ilişmek ve talebelerini ondan ürkütüp vazgeçirmek değil, belki onu himaye etmek ve okunmasını teşvik etmek gerektir. Üçüncüsü,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 Komünistlerin neşriyatlarına ve anarşiliği yetiştiren cemiyetlerine müsamahakârâne bakıp ilişmediğiniz halde, vatanı ve milleti anarşistlikten ve dinsizlik ve ahlaksızlıktan ve vatandaşlarını ölümün idamı ebedisinden kurtarmaya çalışan Risale-i Nur talebelerini hapisler ve tazyiklerle perişan etmek istediniz, diye sizlerden sorulsa, ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz, onlara demiştim. O zaman o insaflığı, adaletli zatlar bizi beraat ettirdiler, adliyenin adaletini gösterdiler. Dördüncüsü, ben bekliyordum ki ya Ankara ya Afyon beni sorguda pek büyük meseleler için nurların o meselelere hizmeti cihetinde bir meşveret dairesini alıp bir sual cevap beklerdim. Evet, 350 milyon Müslümanların eski kardeşliğini ve muhabbetini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 Türk milletinin daima dinde ve imanda ileri olduğunu, nur risaleleri gösteriyor, demişler. Hem beklerdim ki, vatanımızda anarşiliğe, inkılab eden komünist tehlikesine karşı nurların tesirleri ne derecedir ve bu mübarek vatan, bu dehşetli seyalandan nasıl muhafaza edilecek gibi, daha misürlü meselelerin sorulmasının lüzumu varken, sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan, ve hiçbir medarı mesuliyet olmayan cüzi ve şahsi garazkarların iftiraları ile habbe kubbeler yapılmış meseleler için bu ağır şerait altında hiç ömrümde çekmediğim bir perişaniyetime sebebiyet verildi. Bize üç mahkemenin sorduğu ve beraat verdiği aynı meselelerden ve adi ve şahsi bir iki mesele için manasız sualler edildi. Beşincisi, Risale-i Nur'la mübareze edilmez, o mağlup olmaz.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 ve adliyeleri aleyhimize sevk eden resmi ve gayri resmi muarızlarımız, ya gayet fena bir surette aldanmış, veya aldatılmış, veya anarşilik hesabına gayet gaddar bir ihtilalcidir, veya İslamiyet ve hakikati Kur'an'a karşı mürtedane mücadele eden bir dessas zındıktır ki, bize hücum etmek için istibda da mutlaka Cumhuriyet namını vermekle, irtidada mutlakı rejim altına almakla sefaheti mutlakaya medeniyet namını takmakla cebri keyfi küfriyeye kanun namını vermekle hem bizi perişan hem hükümeti ifal hem adliyeyi bizimle manasız meşgul eylediler. onları kahar zülcelal'in kahrına havale edip kendimizi onların şerrinden muhafaza için Allahu ve ni'mel vekil kalasına iltica ederiz 8'incisi geçen sene ruslar çoklukla hacıları hacca gönderip Onlarla propaganda yapıp Ruslar başka milletlerden ziyade Kur'an'a hürmetkar diye alemi İslam'ı din noktasında bu vatandaki dindar millet aleyhine çevirmeye çalıştığı aynı zamanda Risale-i Nur'un büyük mecmuaları hem Mekke-i Mükerreme'de hem Medine-i hem Şam-ı Şerif'te hem Mısır'da hem Halep'te alimlerin takdirleri altında kısmen intişarıyla o komünist propagandasını kırdığı gibi Alemi İslam'a gösterdi ki, Türk milleti ve kardeşleri, eskisi gibi dinine ve Kur'an'ına sahiptir, vesair ehli İslam'ın dindar büyük bir kardeşi ve Kur'an hizmetinde kahraman kumandanıdır, diye o ehemmiyetli kutsi merkezlerde, o nur mecmuaları bu hakikati gösterdiler. Acaba, nurun bu kıymettar hizmet-i milliyesi, bu tarz işkencelerle mukabele görse, zemini hiddete getirmez mi? Dokuzuncusu, Denizli müdafaatında izahı ve ispatı bulunan bir meselenin kısaca bir hülasasıdır. Bir dehşetli kumandan deha ve zekavetiyle ordunun müsbet hasenelerini kendine alıp ve kendinin menfi seyyelerini o orduya vererek o efrad adedince haseneleri gazilikleri bire indirdiği ve seyyyesini o ordu efradına isnat ederek onların adedince seyyyeler hükmüne getirdiğinden Dehşetli bir zulüm ve hilaf-ı hakikat olmasından, ben 40 sene evvel beyan ettiğim bir hadisin, o şahsa vurduğu tokada binaen, sabık mahkemelerimizde bana hücum eden bir müdde-i umumiye dedim. Gerçi onu hadislerin ihbarıyla kırıyorum. Fakat ordunun şerefini muhafaza ve büyük hatalardan vikaye ederim.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 Etse zalim olur. Hatta kısas cezası da olsa hiddetle katletse bir nevi katil olur. Diye o hakimi adil demiş. İşte madem mahkemede böyle halis ve garazsız bir hakikat hükmediyor, üç mahkeme bizlere berahet verdiği ve bu milletin yüzde bilseler doksanı nur talebelerinin zararsız olarak millete ve vatan'a memfatiği olduklarına pek çok emarelerle şahadet ettikleri halde.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 Halbuki üç mahkeme bu ciyeti tetkik edip beraat vermekle beraber mabeynimizde böyle medarı itham olacak hiçbir cemiyet, hiçbir emare mahkemeler, zabıtalar, ehli vukuflar bulmamışlar. Yalnız bir muallimin talebeleri ve Darul şakirtleri ve Kur'an dersini veren hafızın hıfza çalışanları gibi Risale-i Nur talebelerinde de bir uhrevi kardeşlik var. Bunlara cemiyet namını veren ve onunla itham eden bütün esnaf ve mekteblilere ve vaizlere siyasi cemiyet nazarıyla bakmak gerektir. Bunun için ben, böyle asılsız ve manasız ithamlarla buraya hapse gelenleri müdafaa etmeye lüzum görmüyorum. Yalnız, hem bu memleketi, hem alemi İslam'ı çok alakadar eden ve maddi ve manevi bu vatana ve bu millete pek çok bereket ve menfaati tahakkuk eden Risale-i Nûr'u, üç defa müdafaa ettiğimiz gibi, tekrar aynı hakikat ile müdafamı men edecek hiçbir sebep yok ve hiçbir kanun ve hiçbir siyaset yasak etmez ve edemez. Evet, biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki, her bir asırda 350 milyon dahil mensupları var ve her gün beş defa namazla o mukaddes cemiyetin prensiplerine kemal-i hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar.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 Sair dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle ve bizim medar ittihamımız olan cemiyetçilik gibi asılsız ve manasız gizli cemiyetle hiçbir münasebetimiz yoktur ve tenezül etmiyoruz. Ve dört mahkeme inceden inceye tetkikten sonra o cihette bize beraet vermiş. Evet, nurşakitleri biliyorlar ve mahkemelerde hüccetlerini göstermişim ki şahsıma değil bir makam, şan, şeref ve şöhret vermek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 Hakiki kardeşlerin bildikleri gibi mahkemelerde dahi bir cihette ispat ettiğim halde beni bu ithamla nur ve iman hizmetime bir ihlâssızlık isnat etmekle ve nurların kıymetlerini tenzil etmekle milleti onun büyük hakikatlerinden mahrum etmektir. Acaba bu betbahtlar dünyayı ebedî ve herkesi kendileri gibi dini ve imanı dünyaya alet ediyor tebehhümüyle dünyadaki ehli dalalete meydan okuyan ve hizmeti imaniye yolunda hem dünyevi hem lüzum olsa uhrevi hayatlarını feda eden ve mahkemelerde dava ettiği gibi bir tek hakikati imaniyeyi dünya ile değiştirmeyen ve siyasetten ve siyasi manasını işmam eden maddi ve manevi mertebelerden ihlas sırrıyla bütün kuvvetiyle kaçan ve 20 sene emsalsiz işkencelere tahammül edip siyasete imani meslek itibariyle ile etmeyen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 ve hiçbir siyaset hatırlarına gelmeyerek adete binaen insanlar sevdiği adi bir adama da sultanımsın veli nimetimsin demeleri nevinden yüksek makam vermeleri ve haddinden bin derece ziyade husnü zanetmeleri ve eskiden beri üstad ve talebeler mağbeyinin cari ve itiraz edilmeyen makbul bir adet ile teşekkür manasında pek fazla metü etmeleri ve eskiden beri makbul kitapların ahirlerinde mübaala ile mediyeler ve takrizler yazılmasına binaen hiçbir cihetle suç sayılabilir mi? Kimsesiz, garip ve düşmanları pek çok ve onun yardımcılarını kaçıracak çok esbab varken insafsız çok muhterizlere karşı sırf yardımcılarının kuvve imaneviyelerini takviye etmek ve kaçmaktan kurtarmak ve mübaala med edenlerin şevklerini kırmamak için. Onların bir kısım medihlerini nurlara çevirip bütün bütün reddetmediği halde onun bu yaşta ve kabir kapısındaki hizmet-i imaniyesini ciyetine çevirmeye çalışan bazı resmi memurların ne derece haktan, kanundan, insaftan uzak düştükleri anlaşılır. Son sözüm li kulli musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun'dur.